Merhaba dinleyicilerimiz. Ben Beren ve Gizem bu hafta sizlerle olacağız. Ee, yanımızda Batuhan Ayda Gül var. Merhaba. Merhaba. Ee, onunla 12 yıllık kademeli ve zorunlu eğitim tasarısını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ha, tabii ki tanışsınız. Ben de size öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben eğitim reformu girişiminin uh, koordinatörü olarak görev yapıyorum. 2003'ten bu yana da eğitim reformu girişiminde... ...çalışıyorum, uzmanlık yaptım... ...daha sonra koordinatör yardımcısı oldum... E, ...o süre zarfında da... E, ...yaklaşık bir buçuk yıl boyunca da... E, ...Afrika'da Liberya Ülkesi'nde... ...Eğitim Bakanlığı'na danışmanlık yapmıştım... E, ...ben... ...eğitim politikası analisti olarak... E, ...işimi e, tanımlıyorum... E, ...keza eğitim reformu... ...girişiminin de... ...kısaca biz ERG diyoruz... E, ...yaptığı Türkiye'deki eğitim... ...politikalarını... ...araştırmalar temelinde savunular yaparak ve e, yenilikçi eğitimler geliştirerek etkilemeye çalışmak olarak e, ifade ediyoruz. İşletme Marmara Üniversitesi İşletme üzerine yurt dışında e, uluslararası karşılaştırmalı eğitim yüksek lisansı yaptım. Ve e, yaklaşık 12 senedir önce e, özel okullarda sonra Ereğli'de olmak üzere eğitimin içindeyim. Peki teşekkür ederiz. Şimdi tartışmak istediğimiz konuya dönmek istiyorum. Eğitim Şurasının bir kararı var. Hı hı. Daha tabii kanun tasarısı bile çıkmamış. Fakat elimizde bir karar var. Bu karardan bahsedebilir misiniz? Nedir ne değildir? Aa, tabii ama önce belki Şura'dan başlayalım. Tamam. Çünkü Şura antresam bir etkinlik. Hı hı. Türkiye'de katılımcı bir süreç olarak tasarlanmış ve tarihsel sembolik önemi önemli. Fakat şuraya katıldığınız zaman ki ben işte 2010'daki şuraya katıldım. Aslında Türkiye'nin eğitimini ne kadar veriden ve veri temelinden uzak tartıştığımızın en büyük göstergesi. O açıdan benim için çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Eee illerde toplantılar yapılmıştı, görüşmeler yapılmıştı. İllerden çıkan kararlar toplanarak raporlara dönüştürülmüştü ve şurada komisyonlarda tartışıldı bu raporlar. Peki bölüyorum ama Öyle şura lütfen. ne demek? Şura meclis gibi, eğitim meclisi gibi. Yani Türkiye'de eğitimle ilgili paydaşların bir araya geldiği bir danışma organı diye düşünün. Peki bu şura Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mı yoksa sadece kararların tartışıldığı bir yer mi? Şura Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Hı. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın aslında en önemli danışma organı. Hı. Yani burada alınan kararlar doğrudan etkili olacak. Danışma öneri olarak geliyor. Evet. Ve şu, demin bahsettiğim komitelerden çıkan sonuçlar da şeyde genel kurulun yani şuranın son oturumunda oynanarak kabul ediliyor. Ve orada ekstra önerge verebiliyorsunuz. Hmm. Yani mesela bu çok üzerine konuşacağımız 4 artı 4 artı 4 e, önerisi komitelerin hepsinin çalışmaları bitip raporları sunulduktan sonra orada e, ortaya atıldı. Orada o anda o... Tartışmayı dinleyenler tarafından onaylandı. Çünkü her orada oturan da her tartışmayı dinlemiyor. Ben size bunu çok açıkça söyleyeyim. Ve orada hasbelkader buna inanan e, katılımcılar fazla olduğu için kabul edildi. Yani hani demokratik bir sürece uydu mu uydu. Altında herhangi bir kanıt temeli var mı diye yoktu. Yoktu. Heh ben niye bunu söyledim? Çünkü aynı yerde biz de başka bir önerge verdik. Dedik ki bundan sonra şura'nın belirli bir yüzdesi çocuklara ayrılsın Hı. ve o çocuklar gelsin de katılsın. Şimdi o da şura önerisi. O nerede? Yani bakanlık içinden veya bakanlıkla ilgili çalışan kurumlar oradaki öneriler içinden kendi işlerine yarayabilecek olanları kendi istediklere zaman kullanıyorlar. Bence bu yanlış. Yani demokratik bir süreç demokratik olmayan bir süreçte devam ediyor. Kesinlikle. Meskûtiyet gibi. <gülüyor> Peki e, isterseniz kararı tartışalım 4 artı 4 artı 4 e, kademeli bir eğitim var e, bundan bahsedebilir misiniz? Tabii ki 2'yi ayıralım ya, Dilersen hı hı. E, ilki, ilk öğretimin ikiye ayrılması yani kademeli hı. olması olsun İkincisi de işte bu 4 yılın yani orta öğretimin zorunlu olması Bu 8 yılın biliyorsun 8 yıl gündeme gündeme geldiğinden dedim 97'de kabul edilden bu yana siyasi olarak tartışmalıdır çok basit bir temeli de vardır O 28 Şubat'ın bir eseri olarak görülür Halbuki ben size bir bilgiyi daha paylaşayım Ben yüksek lisans çalışmamı bu kanunun arka planı üzerine yazdım Ve aslında bu Türkiye'nin 1973'te ya da 73'te kabul ettiği bir şey Yani orta öğretimde, ortaokulda meslek okullarının kapatılması Ortaokulun zorunlu eğitimi alınması 73'te olmuş bir şey fakat o dönemde e, Cumhuriyet Halk Partisi ile MSP, Milliyet Selamet Partisi'nin iktidara gelmesiyle ilk geri çevirdiği iş bu oluyor. Yani ortaokulları yeniden açıyorlar. Ve meslek eğitimini yine 5. 6. sınıftan başlatıyorlar. Dolayısıyla hani bu 28 Şubat'ın işi değil aslında. Yani Türkiye'de 73'ten beri olması gereken bir şeydi. He, demokratik süreçlerde olamadığı için ne yazık ki bir tür bir daha demokratik olmayan müdahale gerçekleşmişti. Ee, dolayısıyla hani zaten böyle bir davaları var bazı insanların 28 Şubat'ın bu 8 yıllık eğitimiyle. Şimdi peki bölmek için neyi, yani ne, ne demek bu? Aslında ne demek olduğunu çok bilmiyoruz. Ben demin de sizinle onu paylaşmıştım. Çünkü herhangi bir yasa tarısı sarısı yok. Herhangi bir yazılı bir doküman yok tartışabileceğimiz Diyorlar ki 8 yıla 4-4-2'ye bölelim. Ee, e peki yani nasıl böleceksiniz? Fiziksel olarak mı yalnızca program olarak mı? E, 8 yıl temel eğitim. Temel eğitimde esneklik kazandırmak gibi ikinci bir argüman var. Peki 8 yıllık temel eğitimi yani ne esneklik kazandıracaksınız? Şimdi şunu sormak istiyoruz samimiyet açısından. Madem esnek peşindeyiz, Türkiye'de illere okulların ne zaman açılacağına dair kendi kararlarını verme yetkisi verin. Yani doğudaki okullarınla İstanbul'daki okulun hava durumu açısından aynı dönemde açık olması doğru mu? Yanlış. Yanlış. Ha, bu esneklik mi? Esneklik. Bu niye yapmıyorsunuz? Belirli bazı şeyleriniz var. Yani esnetlik ilna ilk öğretim 2'ye bölmekle verilebilecek bir şey değil. Esnetlik daha öncesinde müfredatla ilgili öğretmenlere, e, e, okullara ya da il iletim il müdürlerine şey verebilirsiniz. Biraz e, esne, inisiyatif verebilirsiniz. Okulun başlamasıyla ilgili inisiyatif verebilirsiniz. Ders seçimiyle inisiyatif verebilirsiniz. Yani Esnetlik oraya gelene kadar Bence çok farklı yerden şey yapılabilir Dolayısıyla şu an tasarı olmadığı için yazılı doküman olmadığı için Bu Türkiye için ne demek sorusunun cevabını Ben de çok net veremiyorum Ama 4, +4 gibi bir şey düşünülüyor Ha Buna en yakın örnek eski modeldi 5 artı 3'tü 5 yılı ilkokuldu 3 yılı ortaokuldu i̇lk or İlkokulu bitirdiğinizde ilk İlkokul diploması alırdınız Ortaokula başladınız ortaokulu bitirdiğinizde Ortaokul diploması alırdınız Şu an bu Nasıl olacak? E, demin yine hani hatırlıyorum. Aramızda konuşmuştuk. Bu ilk öğretim okulları yapıldı 8 yıllık. E, Türkiye'de ciddi bir birikime sahip özel okullar. E, gerek bu kolejler dediğimiz gerekse Anadolu liseleri e, çok önemli yeniden dönüşümlere girmek zorunda kaldılar. İşte hazırlıkları kapandı. Liseye 2 yıl eklediler. Yani o kadar çok şey değişti ki Türkiye'de o ka şey sonrasında, kanun sonrasında. 10 yıllık bir birikimi var. Şimdi durduk yerde bunu bu kadar kolay olmamalı geriye dönüştürmek. Peki şunu da söylemek istiyorum, hani söylediğiniz gibi 4 artı 4 olarak ayrılacak. Şimdi o zaman eski sistem gibi örneğin okullardaki hazırlıkları orta okulun, yani ilköğretimin ikinci seviyesinden önceyi taşımaya gerekirse hani dördüncü sınıftan önce gelen bir hazırlık bana çok pardon beşinci sınıftan önce gelen bir hazırlık bana çok erken gibi geliyor. Hani bu yönde de aslında hiç düşünülmemiş gibi geldi bana. Vallahi zaten ne yönüyle düşünüldüğünü inanın henüz bilemiyorum. Ee, yani orada çok açık ve yani netim. Ee, altındaki herhangi bir rasyoneli de göremiyorum. Ha. Ee, ben orta öğretimin, yani 9. sınıfta başlayan eğitimin e, özellikle de meslek eğitimi ve genel eğitimi olarak ayrılması açısından daha erkene alınmasına tamamen karşıyım. Yani bu Türkiye'ye de Türkiye'deki çocuklara da yapılacak çok ciddi bir kötülük olur. Yani orta öğretimde e, meslek eğitimi özellikle e, yani esnetlikten bahsediyorsak çocuklara seçim hakkından bahsediyorsak neden bahsediyoruz? Ya, genel eğitimi alternatif bazı derslerden veya eğitim programlarından bahsediyoruz. Bu nedir? Şu anki haliyle en somut örneği şeydir. Meslek eğitimidir. Dolayısıyla bunun öne alınmasına karşıyım. Peki... Dört artı dört böldüğünüz zaman çocuklar dördü bitirdiğinde program olarak ne gibi şeyler yapabilecekler ki bölüyorsunuz? Yani diyorlar ki işte, işte görsel sanatlar, spor. E bunları şu haliyle de yapabilirsiniz istedikten sonra. Evet. Yani bir geçerli bir Sanırım yapmak istedikleri şey aslında meslek eğitimini öne çıkarmak. Hani eğer ilkokulun ikinci kademesinden... ...kademesini ayırıyorlarsa... ...buraya bir meslek eğitimi koyabilirler. Bugünkü meslek liselerinin yaptıkları gibi. Yani daha erken bir mesleki eğitim. Ya ben onu yapmak istediklerine de emin değilim. Çünkü Hı. aldığımız bazı... ...hani duyumlar bürokrasiden... önde değil. Dolayısıyla... ...yani çok açık... ...ne yaptıklarını veya ne yapmak istediklerini... ...onların Bilmiyorum. da bildiğini çok düşünmüyorum. Evet. Siz bir şey demiştiniz. Hani bu belki kaliteli bir argüman olabilir diye önceden de konuştuğumuzda, hani e, ilk okul birinci sınıfa giden bir çocukla ilk e, ilköğretim sekizinci sınıfa giden bir çocuğun aynı yerde bulunmaması gerektiğini söylemiştiniz. Söylemiştiniz. Öyle. O, o argümanı kullanıyorlar. Ha evet. Yani ben o konuda emin değilim. Ben sen. bunu tartışmaya açayım. Yani tartışırım. Hı -hı. E, ama benden ziyade bunun uzmanları bunu tartışmalı. Hı -hı. Sizler bu tartışmanın içinde olmalısınız. Çünkü bu deneyimi yaşayan sizsiniz. Yani bugün pazartesi günü okullar açıldığında... E, ...gerçi siz ortaöğretimdesiniz. E, ama hani e, iki üç sene öncesinde... ...bu yaş farkını aynı fiziksel ortamlarda yaşadınız. Evet. Hani o açıdan şeyiz yani veri temelli olmak üzere... ...uzmanların olduğu, psikologların olduğu... işte ...pedagogların olduğu bir yerde... ...çocukların, yani bu yaş ıı, aralığındaki çocukların... ...aynı fiziksel ortamda olmasının... ...dezavantajları var mı? Varsa nasıl önüne geçilebilir? Bu tartışılabilir. Ama zaten eğitim politikası dediğimiz şey de böyle bir süreç olmalı. Aa evet ya... ...8 yılda bölelim. Hadi. Değil. Yani bu artık Bir temele dayandı. Yani bu passe yani Fransızca söylemek gerekirse. Bu geçti. Yani öncesinde sizin... ...sorunu tespit etmeniz gerekiyor. O sorunu anlamanız gerekiyor. Araştırmalar yaptırmanız gerekiyor... ...o sorunu anlamak için rasyonel, objektif, veriyetamlı araştırmalar. Daha sonra o araştırmalardan gelen bulgularla, bakın böyle bir sorun var, nedenleri bunlar, çözüm alternatifleri de bunlar diye bunu tartışmaya açmanız gerekiyor. Tartışmaya açtığınız süreçte özellikle çocuklar olmak üzere, bu hizmetin kullanıcısı çocuklar olmak ve bu deneyimleri yaşayanlar olmak üzere, öğretmenler, müdürler, e, milliyetimin bürokratik, hani Bakanlıktan yetkililer, akademisyenler tartışmalılar. Ondan sonra ortaya uygulanabilir, kabul edilebilir ve sürdürülebilir öneriler getirirsiniz. Hani... Bu iş yapı şekli budur. Ya önce bir sorun tespit edilmeli Kesinlikle, diyorsunuz. aynen. Hani ben önceden de hiç böyle bir şey dikkatimi çekmemiştim. Hani birinci sınıflarla aynı ortamdayım. Bu beni rahatsız ediyor diye hiç düşünmemiştim ama... Sizin böyle bir deneyiminiz oldu mu? Yani bir öğrencinin kendisinden çok küçük yaşta bir öğrenciyle aynı ortamda bulunmasının... ...onu rahatsız ettiği hakkında bir veriniz var mı? Bizim elimizde bununla ilgili pek veri yok. Hı hı. Ee, ilgili yazan... ya bu da uydurma aslında. Ya uydurma diyemem. Ee, Hı -hı. Hani öyle onu da çok kolay kullanmak istemiyorum Hı -hı. Ki, yani işimizde. Ama e, o, altındaki veriyi görüp tartışmak isterim diyeyim. E, şu açıdan e, yani risklerine dikkat çekenler var. E, şiddet ve istismar açısından hani sonuçta okula yeni başlamış, daha hakikaten erken çocukluk döneminde olduğu olan e, birinci, ikinci sınıftaki bir çocuğu, çocuğun 6-7-8 hani, 6-7-8 Zincir sınıflardaki hani abilerinden able ablalarından bir şekilde hani e, hani farklı düzeylerde şiddet ya da hani itilip kalkılma riskinden e, bahsediyor ama yani sanki bunlar dışında o, okullarda şiddet ve sismar önlenmesiyle ilgili her şey yapıldı, hı hı. bütün rehberlik hizmetleri iyi çalışıyor, Çocuklara bu konuda iyi, biz eğitim ve bilinçlendirme yapıyoruz, her şey tamam. Bir tek çözemediğimiz bunların aynı mekanda olması kaldı. Hadi onu da açtığımız zaman bu işi çözeceğiz mantığı yine çıkarsa. Ben bundan enişe iniyorum. Hani bakın yani hep şeyler bu yani. Asıl sorunu tespit edip onu çözmek yerine bu tür anlık e, çoğu zaman siyaseten güdümlü hı hı. çoğu zaman siyaseten güdümlü. Yani bunu sırf bu örnekte söylemiyorum. Ama genel olarak söylüyorum. E, iyi düşünülüp iyi planlanmamış politikalar bir eğitime hiçbir katkı yapmıyor. İki kamuoyunun gözünde yapboz tahtası denen bir şey vardır. Tam da ona döndürüyor eğitimi. E üç bunların tamiri çok zor oluyor. Çünkü o öğrenci bir daha okumayacak ilk öğretmen. Kesinlikle. Bir de hani şöyle bir şey var, sizin de dediğiniz gibi çözemediğimiz bir sorunu insanları ayırarak çözmek çok ilkel geliyor bana. Siz de çağ olduğunu söylemiştiniz bu şeyin, yani öyle değil mi? Sonuçta iki tane insanın kavga ettiğini varsayalım, onu ayırmak mı daha akılcıdır yoksa onları barıştırmaya çalışmak mı? Ya sonuçta okullarımızda şiddet ve istismar ya da bu çocukların hani bu tür risklere karşı korunması için yapılabilecek çok şey var. Bununla ilgili çok çalışan kurum var. Bununla ilgili yani uzmanlarımız var. Ee, ve bakanlığın da zaten bu konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor. Şimdi bütün bunlar devam ederken e, bunlara paralel olarak ya bu iş olmuyor pedagojik olarak aynen böyle söyleniyor. Pedagojik olarak bu çocukların ayrı mekanlarda okuması gerekiyor dendiğinde e, oturup bence tartışmak gerekiyor. Özellikle de niye tartışmak gerekiyor? Çünkü Türkiye hakikaten 10 yılda bu yönde ciddi bir fiziksel şey yaptı yatırım da yaptı. Hani bunların gerçekçi olarak şey yapılmadım. Bakın şu hani şunu da duymadım. İlkokul e, ve ortaokul zorunlu. Hani 5 artı 3 olsun. okuldan sonra ortaokula gitsinler Farklı binalarda gitsinler ama aynı programı okusunlar deniyorsa ki bu hani e, biraz daha şey 98'den önceki modelin içinde okul seçimi veya program seçimi olmayan halidir. Olabilir yani ama ben söylüyorum. Yani bunun olabilirliğine ikna olmamız... ...bunun olabilirliğini kendimize kanıtlamamız lazım. Çünkü bunu yaptığımız anda... E, ...çok ciddi bir yatırım yüküyle... ...çok ciddi bir... E, ...iş yüküyle karşı karşıya kalacağız. Ama şeye kesin karşıyım... Aa, ...sevgili arkadaşlar... ...orta ortaokulda yani 6-7-8. sınıfta... ...meslek eğitimi derslerini vermek... E, ...bence yani olmaması gereken bir şey ben hatta 9-10 dil 11-12 de verilmesi gerektiğini düşünüyorum onun bir ikincisi bir şey dediniz ki bu yöneltme meselesi yani siz işte yönel çocukları yönelt yönlendirme yapacağız Hı. deniyor ben burada sizinle biraz hani desteğinizi almak için bu çok yanlış bir terim yönlendirme kimse kimseyi yönlendirmemeli aslında evet. değil mi bakın bunun doğru adı psikolojik danışmanlık ve rehberliktir. İngilizce de guidance and counseling'dir yönlendirmenin İngilizcesi de yoktur yani İngilizce İngilizceyor yoktur. Kullanılmaz. Bu Türklerin hani Türkiye'ye özgü çocuklara çocukların neyi isteyeceğini aslında empoze etme mantığıdır. Yönlendirme diye ben bir şey karşıyım. Bu aslında çok e, tehlikeli de bir şey. Ya bence bir defa hani çocukların şeylene hani çocuğun katılımını başından e, nasıl söyleyeyim öngörmeyen bir şey. Yani ya, çocuğa... Buyur. Çocukların e, yaşayacağı bir ortamı büyüklerin karar vermesi de tamamen saçma. Ve hani e, bizim eğitimimiz burada konuşuluyor ve bunu büyükler karar veriyor. Bu niçin böyle yapılıyor? Hani bu anlamsız bir kere bence önce bunu çözmeliyiz. Çünkü bunu yaşayacak olan biziz. Evet. Büyükler değil. Önce bizim başta bir söz hakkı almamız gerekiyor ki nasıl eğitim görmemiz e, gerektiğini kendimiz bilmeliyiz. Ve Zaten meslek meslek okulları seçmeleri de şu açıdan yanlış. Sen puanın neye yetiyorsa gidiyorsun. Evet. Puanın yetmiyorsa düz liseye gideceksin. Veya sınıfta kalırsan, iki kere kalırsan sınıfta kalacaksın. Düz liseye geçmek zorundasın. Hani sen kızsın bu işi yapamazsın. Torna okuyamazsın. Mesela ben makine ressamını okuyorum. Ve e, direkt bana şu açıdan bakıyorlar. Makine ressamlığı çizim okumak zorunda 11. sınıfta. Torna'da ne işi var bir kızın? Hani bir kere bunlar da yanlış tamamen. Çok yanlış. Ve e, bizim hayatımız iki üç sınava bağlı ben liseye geçtim e, ortaokuldaydım e, SBS bana denk geldi. Sonra üniversite geçişleri kaldırıldı. Hani aslında her şey bana vurdu gibi bir şey oldu ama yani tamamen yanlışlıklar üzerine ben okuyorum. Ben kendimi öyle hissediyorum. Üç tane sınavdan geçtim istemediğim bir okulu kazandım. E, i̇stediğim bir okulu kazanmıştım ama... Kayıt gününü kaçırdım. Mecburen başka okula gitmek zorunda kaldım. Ve şimdi e, mes öğrendiğim mesleğin üniversitesine gidebilmek için düz lise öğrencileri gibi o derecede çalışmam lazım. Aynı derecede de e, mesleğimi geliştirmem bekleniyor benden, Yani iki katı şey yapmam gerekiyor. Hem düz lise öğrencileri gibi çalışmam lazım. Dershane destekli hmm. geçinmem lazım ki bu da bence... E, ...politikaya dönüyor çünkü sen üniversite okumak istiyorsan destek almak zorundasın... ...okulda sana e, üniversiteye sınavına gireceğin dersleri vermiyorlar. Gizem sen meslek dersini? Evet. Ve al, kü, be, üniversite sınavına gireceğiniz derslerle ilgili çok hazırlık yapmıyorsunuz değil mi? Hiç hazırlık yapmıyoruz çünkü e, meslek dersinden geçsin yeter zaten kredini to, e, onu toparlar... ...sekiz ders e, makine ressamlığı görüyorsun temel imalat işlemleri, altı ders çizim görüyorsun. Mesleki GY'si gider? Esen kurtuldun. E diğer derslerini çünkü sen meslek okuyorsan geçersin. Önemli olan mesleğini öğrenmen diye bakıyorlar. Ama senin üniversiteye gitmek istemem bu onları ilgilendirmiyor diye düşünüyorum. 11. sınıfta derslerimiz azalacak, İngilizce dersi görmeyeceğiz. E ben 11. sınıfta İngilizce dersi görmezsem üniversiteye nasıl kazanmamı bekliyorlar benden? Benim geleceğim onlar için ne kadar önemli? Yani bu ayrı bir konu bence öncelikle bunların çözülmesi gerekiyor. Evet öncelikle çözülmesi gereken aslında o kadar fazla sorun var ki. Ama biz bakın entensif bir şey yapıyoruz. Zihinsel dönüşüm gerektiren işin içeriğine ilişkin reform çalışmasını hep erteliyoruz. Yani aslında bakın Türkiye'de 2003'ten 2012'ye Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında da kalkınma hep fiziksel kalkınma yani yol, baraj e, ya da işte sağlıktaki gibi e, süreçlerin iyileştirilmesi. Ama eğitim zihniyet dönüşümüne katkı yapacak önemli bir şey. Burada bu tür içerikle ilgili şeylerde çok zorlandık. Öğretmenlerimizi eğitemedik. Örneğin yani öğretmenlerin hizmet içi eğitimini yapamadık. E, ya da çocuklara eleştirel düşünme veya gençlere eleştirel düşünme vermesine şey yapamadık. Burada da yani sen o kadar güzel ki olayı. Yani öncelikle herkese iyi bir eğitim verirsek biz. Bu iyi eğitimle bu çocuklar. Siz. İstiyorsanız meslek eğitimi mesleğe atılırsınız ama istiyorsanız üniversite okursunuz. Zaten özel sektöründe istediği artık örneğin İngilizce bilmeyen birini, iyi İngilizce bilmeyen birini özel sektör ne yapsın? İş bulma imkanlığını sıfırlıyor bir yani, kelebi. Yani bu devirde artık... İngilizceyi daha iyi öğretmemenin Herhangi bir mazret olabilir mi Yani yok Dolayısıyla e, Biz şunu söylüyoruz Diyoruz ki yani, Türkiye'de meslek liseleri ve meslek eğitimiyle ilgili Ciddi bir tutku var tamam, yani Herkes olması gerektiğini düşünüyor Ben halbuki orta öğretimde olup olmaması gerektiğini Çok tartışmak gerektiğini düşünüyorum ama Diyelim ki kalacak Bir hepsinin kaliteli olmasını garanti edebiliyor muyuz yani, İki Dört yıl her mesleğin okumaya ihtiyacı var mı ya bugün işte turizm ticaret e, liseleri var. E, örneğin işte bu perakende şirketlerine tezgahtarlık ön eğitimi veriyorlar. Şimdi neler gerekiyor diye düşünüyorsunuz. İşte insan ilişkilerine beceri, matematik, e, satışla ilgili bazı şeyler. Doğal yani e, bunları ben genel normal liseye giderken de seçme olarak alabilirim. Veya genel lisede bu tür işle ilgili... ...becerileri de vermek yanlış değil yani. Bir başka yanlışımız da şu. Genel eğitimi o kadar akademik olarak soyutluyoruz ki... ...ve böyle hani bir kutuya koyuyoruz ki... ...sanki oradayken meslek eğitimine... ...bulaşmak şeymiş gibi. Kötü bir şeymiş gibi. E ondan sonra dönüp şeyi soruyoruz. Niye meslek eğitiminin statüsü bu kadar düşük? E bütün bunları biz yaparsak... ...düşük olur tabii. İyi eğitim vermezsek... ...başaramayanın... ...oraya gittiği gibi bir algı yaratırsak... Ki öyle... Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor ve ama öyle gözüküyor arkasında şu da var. Bakın ben size söyleyeyim. Türkiye'de ekonomik ve sosyal e, ekonomik sosyal ve kültürel statüleri dağılımında çocukların gittiği liselere baktığınız zaman daha varlıklı veya ekonomik ve sosyal olarak daha iyi avantajlı çocuklar işte Anadolu Lisesi'ne, Fen Lisesi'ne gidiyor. Ama arkaya doğru bir şey yapıyor. Şimdi bu ne demek? İyi okula gitmen senin becerilerinden daha çok senin C doğu... Bence bu şeye bağlı senin daha çok dediğim gibi ekonomide dönüyor diye düşünüyorum ben çünkü sen senin paran varsa ekonomik düzeyin yüksekse sen istediğin üniversiteyi de okursun özelden istediğin meslek eğitimini de görürsün istediğin okula da yazılabilirsin bu sadece bir para döngüsü olduğuna inanıyorum ben yani son zamanlarda çok böyle düşünmeye başladım çünkü Meslek eğitimi görürsem mecburen dershane destekli, kurs destekli, özel ders destekli devam etmen gerekiyor. Üniversite düşünüyorsan eğer. Ama... Aynı şey düz liseler için de geçerli. Düz liseye giden öğrencilerin çoğu zaten der, dershaneye gidiyor. Yani her şey özel sektöre bağlı. Dershane olmadan e, doğru düzgün okuyan bir öğrenci yok. SBS için de aynı şey döndü. Şimdi sadece üniversite için de lise kazanmak için de SBS'ye girmek zorundasın. SBS için de insanları 5. 4. sınıftan dershanelere başlatıyorlar. Türkiye Eğitim Derneği'nin yaptığı araştırmaya baktım geçen gün bir yayına çıkmadan önce yılda üniversiteye ulaşmak için yani SBS'lere ve ÖSS'ye ya da işte üniversite sınavlarına hazırlanmak için harcanan para yaklaşık 16 milyar lira. Türkiye'nin bu seneki eğitim ölçüsü 40 milyar lira. Yani düşünün neredeyse yarısına yakın bir rakamı bu tür sınavlara harcıyoruz. Şimdi bu ne demek? Bunu harcayamayan veya bunun bursunu bulamayan öğrenci otomatikman eğer doğuştan hakikaten veya ...çok fazla hani böyle cinnis değilse... ...ne zaman tacit Aileler şöyle düşünüyor... ...sen okumazsan bizim gibi olursun... ...çalışırsın, bir yerlerde bir türlü para kazanmaya çalışırsın... ...yoksa de kuaföre veririz, konfeksiyona gidersin... ...hani bu okulu bitirmek zorundasın... ...bir şekilde üniversiteyi kazanmak zorundasın... ...ki daha birinci dönem karnemizi aldığımız zaman... ...çok yakın bir arkadaşımın arkadaşı... Aile baskısı yüzünden altıncı kattan kendini aşağıya attı ve şu an hani hayatını kaybetmiş durumda. Neden? Karnesizde üç tanemine zayıfı varmış. Ailesi evden 15 beş tatil boyunca dışarı çıkmayacaksın demiş. Hani bunu düşünüyorlar mı? Kimse bunu düşünmüyor. Herkes bir, bir, bir, birbirlerinin üzerine e, kararlar veriyor. Kimse geri kalanını düşünmüyor. Ben sizin başınıza gelip sizin adınıza karar versem hoş bir durum olur mu? Tabii ki de olmaz. Evet. Ya çocuklar bu işte yönlendirme de bu mantık. Bu demin söylediğin üzücü örnek de benzer mantık. Ee, yani çocukların birey olarak gelişim hakkını gerçekleşmesine izin vermeliyiz. Toplum olarak. Ee, çözünmemiz gereken çok şey var. Ama çözüme giden yolda ne yaptığımız ve nasıl yaptığımız önemli. Yani belki de öyle aslında bir şeye getirmek lazım. Ee, burada da... Sizlerin sesini daha fazla duyurmak, duymak, duyurmaktan ziyade duymak, duymaya niyetli olmak çok önemli. Peki em, teşekkür ediyorum. Em, süremizin sonuna geldik. Son olarak belirtmek istediğiniz bir şey var mı? Demin söylediğimle belirtmiş olayım. Yani katılımcı süreçlerde özellikle çocukların sesinin duyulduğu veri temelli e, politika oluşturma süreçlerini hayata geçirirsek... Başarılı olacağımıza inanıyorum. Peki teşekkür ederim. Ee, bir Söz programının daha sonuna geldik. Ee, haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşçakalın. <gülüyor> Sağ olun, hoşçakalın.